إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضيلا له ومن يضل فلا هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّمَ بارك على عبدك ورسولك محمد. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'di. Bugün 12 Ocak 2010 Salı. El-Kavaidul Musla Fî Sifatillâhi ve Esmâihil Hüsnâ. Kavaidul Musla derslerimizin birinci dersi. Kavaidul Musla şerhi derslerimizin birinci dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'nin. Şimdi okutacağımız kitap inşallah bugün İlk olacak bu kitaptan. El-Kavaidül Musla El-Kavaidül Musla Fî Sifatillâhi ve Esmail Hüsme Şeyh İbni Uhseymîn Rahimellâhu Teâlâ'nın kitabı Bu kitap hakkında kısaca bilgi verelim inşallah. Şimdi öncelikle kitaptan önce müellif Rahimellâh İsmi İbni Uhseymîn yani Muhammed İbni Salihil Husseymîn kendisi meşhur Ehl-i Sünnet alimlerimizden vefat etmiş durumda Rahimellâh bu kitabı isim sıfatlarla alakalı. İnşallah bu dersleri işleyeceğiz. Bu isim sıfat derslerini işleyeceğiz. Ancak bu uzun bir yani uzun metajlı bir ders olacak. İnşallah. Yani bir devre olacak. Bu kitabı baştan sona okuyup bitirmeye niyetimiz var. Bu kitabı bazı meşahelerde okudum ve tarih boyunca yani affen İbn-i ölümünden bugüne kadar Birçok alim bu kitabı bazıları tehlif adı altında, bazıları ise sesli olarak şerh ettiler. Bu kitap meşhur. Bu kitabı günümüz ilim ehlinden Şeyh Abdülrezzak, Abdülmüslin Abbat'ın oğlu Şeyh Abdülrezzak'ın bedir olsun. Veya başkaları ondan başkaları Kamiletül Kevary olsun ki bu kendisi bayandır. Bu kitabı şerh ettiler. Allah'ım da olsun ben de bunu Şeyh İbrahim'in herinin yanında 20 gün boyunca biz devrede bu kitabı da okuduk. Kendisi mütemek mütemekkin bir insan. da olsun bu, bu kitap hakkında bize bazı malumatlar verdi kendisi. İnşallah bu kitabı diraset yapacağız. Müellife gelince Müellif İbn-i Hüseyin dedik Rahimullah vefat etmiş. Geniş bilgi için Türkçe'de basılan kitaplardan mesela Ehl-i muhaliflere cevabı adı altında mesela Guraba yayınlarından bir de Ümmül Kura'da da var tabi. Ümmül Kura yayınları tarafından ve Guraba yayınları tarafından basılan ehl Sünnetin Mukariflere Cevabı kitabında İbni Usaymin Rahimullah'ın özgeçmişi mevcut. Yani dileyenler oraya bakabilirler. O yüzden müellif hakkında burada çok bahsetmeyeceğiz. Kitap isim sıfatlarla alakalı. Kitabın önemi çok büyük dedik. Çünkü İbni Usaymin Rahimullah Hayatı boyunca bütün ilmi birikiminden ortaya çıkardığı kaydeleri bu kitapta topluyor isim sıfatlarla alakalı. Birazdan kitabın ismini şerh edeceğiz. İsmini şerh ederken e, içeriği içinde bir ipucu olacak bu şerh zaten. Ancak kısaca bir bilgi vermek gerekiyorsa dediğimiz gibi İbn-i Husayn bu kitapta bazı kaideler topluyor. Bu kaideler isim sıfatlarla alakalı. Hayatı boyunca i̇bn Kitap okurken, talebelik yıllarında, alimlik dönemlerinde, sonuçta ilimle iştigal eden bir insan. Bu ilimle iştigal ettiği dönem içerisinde şüphesiz ki bu kitaplarda kaydelerle karşılaşıyor. Ve bu kaydelerin bir kısmı hayatı değer taşıyan kaydeler. Yani isim ve sıfatların olmazsa olmazı. Bu isim ve sıfatların olmazsa olmazı dediğimiz kaydeleri şeyh burada topluyor. İnşallah biz bu kaydeleri tek tek işleyeceğiz. Ve gücümüzün yettiğince şerh etmeye çalışacağız. Ee, dediğimiz gibi bu şerh bizim şerhimiz değil tabi. Biz bunu ilim ehlinden aldık. Tabir sahihse kopyala, kopyala yapıştır yapmış oluyoruz burada. Rabbim inşallah muvaffak kılar bugünkü ilk dersimiz. Bugün yapacağımız şey kitabın ismini şerh etmek ve İbn-i e, bir buçuk sayfalık mukaddimesini burada şerh etmek inşallah. Öncelikle kitabın ismi... Bu ez-Zul kitabın ismi. Zaten burada kapağını çevirecek olursan görüntüyü. Şurada var ismi. El-Kavâidü'l-Mustafâ Fi-Sifatillahi ve esmâihil husna Şimdi El-Kavâidü'l-Mustafâ ne demek? Şimdi kavâid Bu da kitabın ismini şerh ederim burada. Kavâid. Ed, kaidenin çoğulu, kaideler demek. Tekili bu çoğul bir kelime. Bunun tekili kaide. Peki kaide ne demek? El-kavâid dediğimiz gibi kaidenin ne çoğulu? Lugat'ta kaide sözlükte, lugatta el-esas demek esas. Ne demek esas? Bir şeyin temeli. Sen de buraya bak inşallah. Esas ne? Bir şeyin Temel. temeli. Kaide ne demek lugatta? Esas demek, tamam? Esas ne? Bir şeyin Temeli. Bu lügat manası. Mesela Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamdan bahsederken ne buyuruyor? Ve iz yerfağı İbrahim'u kavaide. Bak şimdi. İz yerfağı İbrahim'u kavaide. Minel beyti ve isma'ilu. Rabbena tekabber minne inneke entesemî'uddua. Hani İbrahim, yani bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber ne yapıyordu? Beytullah'ın kavaidlerini yükseltiyordu. İz yerfa'u İbrahim'u el kavaide. Yani ne? Temellerini. Tamam. Bu lügat manası. Sözlükte ise kaide, şey ıstılahta ise kaide, kadiyyetun kulliye kadiyyetun kulliye تَنْتَبِقُ عَلَىٰ جُزْئِيَاتِهِ Lugatta kaide قَدِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ تَنْتَبِقُ عَلَىٰ جُزْئِيَاتِهَ Cüzleri üzerinde muntabık olan, uyan bir olgudur, hükümdür, değerdir Kayda Yani bu külli bir değerdir, külli bir olgudur, külli bir hükümdür, cüzlere uygulanır. Tamam Ne yapılır? Cüzlere uygulanır. Yani mesela dersin ki kaide, emirde Allah ve Resulünün aslen emri nedir? Ne ifade eder? Farzlık, vücubiyetlik ifade eder. Doğru mu? Yok. Bu bir bak bir kaydedir, Külli bir değerdir. Evet. Ne yaparsın bunu cüzlerin üzerinde ne yaparsın? Uygularsın. Mesela cüzlerden kastımız ne? Kur'an ve sünnette bir emir görürsün. Dersin ki bu emir neye delalet eder? Aslen vücubiyete delalet eder. Neden vücubiyete delalet eder? Çünkü kaidimiz var elimizde. Nedir bu kayde? El aslu fil emri el vücub. Emirde asıl olan nedir? Vücubiyettir. Vacip olması. Hı hı. Tamam mı? Burayı anladık. <gülüyor> Emirde asıl olan vacip olması. Bunu mesela alemler bu kaydayı nereden almış? Resul size ne verdiyse onu alın. Bak emir. Tamam. O zaman Resul'ün verdiğini almak zorundayız. Kez Allah Subhanehu ve Teala'nın emirleri de böyle. O zaman kayda neymiş? Kadıyyatun kulliyye. Temtabiku ala cüz'iyyat. Cüzlerine uygulanan bir nedir? Olgudur, bir hükümdür. Tamam. Burayı da anladık. Şimdi ikincisi Kavai Musluha. Bu kitabın ismi ve etmemiz için bu örneği veriyoruz. Musluha kelimesi Diş, e, müennes bir kelime. Biraz daha avam ve kaba bir tabirle anlaşılsın diye dişi bir kelime. Şimdi Arapça ahi, Türkçe gibi değil. Arapça, Türkçe gibi değil. Erkek kelimeler var. Bunu avam tabirlerle kullanıyorum. Buna müzekkar ve müennes denir de. Nerede? Erkek kelimeler var. Dişi kelimeler var. Mesela bir bayana Pardon bir erkeğe sen demek için ne dersin? Ente. Bir bayana sen demek için Arapça'da enti dersin. Bir erkeğe o demek için huve dersin. Bayana hiye, hiye dersin. Ha, o yüzden <gülüyor> Arapça'da kelimeler ikiye ayrılır. Dişi ve erkek kelimeler olmak üzere. Tamam mı? Şimdi bu öncelikle dişi bir kelime mi? Evet dişi bir kelime. Yani müennes diğer bir ismi orijinal ismi müennes müzekker değil yani. Tamam? Müennes bir kelime. Peki neyin müennesi, müzekkeri ne bunun? El emsel. El emsel. Şimdi musla emselin neydir, ahi? Müekkese. müennesi Bu müzekker, bu müennes. Mühennes. Musla emselin neydir? Müzekker. Peki el emsel ne demek lügatte? Eşittir el efvar. El-Efdan ne? En faziletli. En değerli. En önemli. Tamam. O zaman Ebn-i Hüseyin Ar Rahimullah bize burada ne demek istiyor? O zaman tüm bu manaları topladığımızda kitabın ismi olan el kavayd Musla ne oluyor? Şu oluyor ki, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında en önemli, en değerli, en faziletli ne? Kaydeder. Tamam. O zaman kitabı fıkhettik buraya kadar. O zaman el kavaidul Mufla fi sifatillahi ve esmaihil husna. Ne demekmiş? Allah'ın en güzel isimleri ve sıfatları hakkındaki en değerli, en önemli, en faziletli ne? Kaydeder. Buraya kadar anladık. Tamam Anladım. Daha tavsilli bir açıklamasıyla açıklamayla, çünkü kaideyi biz şimdi şerh ettik ya, o şerh ettiğimiz kaidenin manasıyla bu kitabın ismini toparlayacak olursak, daha tafsilli bir açıklamayla yani, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında işleve sokulan ve bu isim sıfatlar hakkındaki ve bu isim ve sıfatlar hakkında uygulanan ne? Külli bir, külli bir değer veya külli değerler. Tamam mı? İbn-i Hüseyin o yüzden bize bunu vermek istiyor. Buraya kadar anladık. Tamam. Şimdi Rahimullah ne buyuruyor? <gülüyor> Diyor ki mukaddimetül müellif. Şimdi kitaba girelim. Mukaddime. Bugün kaidelerin hiçbirine girmeyeceğiz. Sadece mukaddimeyi ne yapacağız? İşaret edeceğiz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki dersten itibaren. Şimdi mukaddimetül müellif. Müellifin yani İbn-i Mukaddemesi Kitabına şöyle giriş yapıyor. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'aynuhu ve nestağfiruhu ve natubu ilayhi ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyahati amalina. Men yehdihillahu fela muzilla lahu ve men yudril fela hadiyya lahu. Ve eşhedü en la ilaha illallahü ve ahdahu la şerike lahu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ehsanin ve sellim teslimen. Böyle bir Allah subhanehu ve teala hamdabunluya. Sonra Resulüne salat ve salam tabunluya. Bu da zaten haciden maruf, meşhur. Yani bir sünneti tatbik ederek kitabına giriş yapmış oluyor Sonra diyor ki ve bundan sonra fe inel fe inel ve sifatihi ahadu alkanel iman teala. Diyor ki şüphesiz ki Allah subhanahu ve taala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman etmek Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesidir. Buradan o zaman ne işaret var burada? Allah'a İmanın 4 rükünleri varmış. İsim sıfatlarda bu rükünlerden bir, bir tanesi. Tamam Peki neymiş bu rükünler? Diyor ki: "Vehiye el imanu bi vucudillah teala ve el imanu ve el imanu Allah'a imanın 4 rükünü var. Önce Allah'ın varlığına inanacağım. Sonra rububiyetine inanacağım. Sonra uluhiyetine inanacağım. Sonra isim sıfatlarına inanacağım. Bunlar neyi? Tafsillendirmeyeceğiz. Konumuz uluget-rubbiyet tevhidi değil, isim ve sıfat tevhidi. Ancak bu dört rükünden hangisiymiş bu? İsim ve sıfat tevhidi. Diyor ki işte bu isim ve sıfat tevhidi neymiş? Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesi. Sonra rahim Allah şöyle devam ediyor. Diyor ki, Menziletül ilmi bi esmâ illâhi ve sifâtihi mined-dîn Dinde Allah subhanehu ve teâlânın isim ve sıfatlarının konumu veya Allah subhanehu ve teala'nın isim ve sıfatlarını bilmenin dindeki ne? Konumu. Şimdi diyor ki, Tevhidullahi bihi, yani bir burada bihi e, tevhide gider veya ismâ ve sıfata gider. Tamam mı? Şimdi diyor ki, Ve tevhidullah bihi, Allah subhanehu ve teala'yı tevhidlemek, yani isim sıfatla tevhidlemek, Ahadu eksâmet tevhid-i selâse. Tevhidin üç kısmından ne? Biridir. Tevhidin üç kısmı var ne? Demin söylediğimiz, ruhbiyet, uluhiyet, isim sıfat. İsim sıfat bu üç tevhidten ne? Biridir. Biridir. Nedir o? Ahad-ı eksam-ı tevhid-i selaseti, ve tevhid-i uluhiyeti ve tevhid-i esmai ve sıfat. Bu üç tevhid de şudur. Rübübiyet, uluhiyet, isim sıfat. Tamam. Sonra Rahimullah devam eden diyor ki فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينَ آلِيَةٌ وَاَهَمْمِيَتُهُ عَزِيمَةٌ Bunun diyor dindeki konumu çok yücedir isim sıfatların. Ve ehemmiyeti çok büyüktür. Çok azim. Sonra diyor ki rahimeullah ve la yumkinu an ya'budallaha ala'l vecihil ekmel. Hiçbir kimsenin ala vecihil ekmel hatta haykuna ala ilmen bi'asmai'llahi taala ve sifatihi liya'budahu ala basiratin. Diyor ki hiç kimsenin ta ki Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları hakkında bir bilgiye sahip oluncaya kadar Allah azze ve Celle en kamil bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle'nin bir insan ta ki isim ve sıfatlarını bilinceye kadar ona en kamil derecede ibadet etmesi neymiş? Mümkün Değilmiş. değil. Bakın şimdi. Burası çok önemli. Buraya işaret edelim inşallah. Şimdi. Şimdi burada Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah ne diyor? Rahimullah'ın şu sözü bak şimdi. Hiç kimse Allah'a kamil bir şekilde ibadet edemez. Buradaki sözündeki maksat. Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği en kamil derecede ibadet etmek değildir. Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği en kamil derecede iman etmek değildir i̇bn Şey, ibadet etmek değildir kastı burada şey. Neden? Çünkü zaten Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği şekilde hiç kimse Allah subhanahu ve teala'yı ibadet edemez. Peygamberler dahil peygamberler dahi Allah Subhanahu ve Teala'n hak ettiği bir şekilde ibadet edemez. Bunu mahlukatların hiçbiri yapamaz. Bu mümkün değil ebeden. Bunu söylemek küfür. Tamam? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve ma kadirullah hakka kadri. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'a hakkıyla değerini veremediler. İşte bundan dolayı zaten aleyh Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen, hakkıyla değerini veremeyenler, Allah'ın hak ettiği kadarıyla kamil bir ibadet yapamazlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah Subhanahu ve Teala'yı takdir edemeyenler ki kimse takdir edemez hakkıyla, takdir edemeyenler Allah Subhanehu ve Teala'yı hakkıyla ibadet edemeyeceklerdir. Bu otomatikmen bu böyledir zaten. İşte bundan dolayı zaten Sa'id İbni Cübeyr ve onun gibi bazı müfessirler diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin ee, Allah'tan hakkıyla korkun ayeti var ya Allah'tan hakkıyla korkun ayeti ayetiyle, Nedir o? Gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun ayetiyle ne olmuş? Mesul olmuştur diyenler var. Şimdi bu kabul veya bizim konumuz o değil ama bak burada bir şey vurgu var. Şimdi Allah Sübhanü ve Teala ayet ediyor ki: Allah'tan hakkıyla sakının. Allah'tan hakkıyla korkun, hakkıyla muttaki olun. Diyor ki bu ayet Said ibnü Cübeyr gibi müfessir imamlar ve on bazı başkaları da var. Diyorlar ki bu ayet şu ayetle neshedilmiştir. Nedir o ayet? "Fettekullaha mestata". Gücünüzün yettiğince ne yapın? Allah'tan Korkun. Bu ayetle ne olmuştur. Çünkü hiçbir mahlukatın Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkması, ona karşı hakkıyla takvada bulunması mümkün değil ebeden. Bak Aslında bunun püf noktası, ince noktası ne biliyor musun? Neden bu olay böyle? Burada bir püf nokta var, ince nokta var. <gülüyor> Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsini biliyor muyuz ki? Biliyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın gaybinde sakladığı isimler var. Tabii. Bak şimdi. Bunu aklında tut buraya. Bundan dolayı zaten Nebisa Selem ne buyuruyor? a'uzu euzu birizake min sakatik. Allah'ım senin gazabından rızana. Ve bimu'af fatike min ukubetik. Ukubetinden azabından affına. Cezalandırmandan affına. Ve auzu bike senden de sana sığınırım. Tamam? Sonra bak ne diyor Hermes sen. La uhsi la uhsi sanaen aleike. Sana tam bir övgüde bulunamam. Sana övgüleri sayamam, taa edemem. En tekema esneita ala nefsik. Sen kendini nasıl sena ettiysen, nasıl övdüysen öylesin. Şimdi Şeyhü'l-İslam İbnü't-Teymiyye diyor ki eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinin hepsini bilseydi senayı, övgüleri sayabilirdi. Yani bu delildir ki kendisi bütün isimleri bilmiyor. Bu hadis delildir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bütün isimleri bilmiyor. Neden? Çünkü diyor ki la ofsi senaaen aleyk. Ben sana övgüleri sayamam. Ente kema etneyte ala nefsik. Sen kendi nefsini öldüğün gibisin. Tamam Peki şimdi soru ahir. Allah'ı nasıl öveceksin? Bir ölmeye çalış bakayım Allah subhanahu Nasıl öveceksin? Ölmeye çalış. Elhamdülillah, subhanallah. Subhanallah, elhamdülillah. Peki, subhanallah, elhamdülillah bunlar zaten Allah'ın isimleri ve sıfatları subhanallah, elhamdülillah vs. Hamd Allah'a mahsustur hepsi vasfı zaten. Yani sen isim sıfatların dışına çıkarak övmeye çalışmak. Yani mesela şöyle diyebilir misin? Ya Rabbi sen çok büyük bir mühendissin. Diyemezsin tabii. İşte çok büyük bir profesör. Çok yakışıklısın. Ha. Çok tatlısın. Diyebilir misin? Diyemezsin. Bu övgü mü Allah subhanahu ve Diyemezsin. Çünkü bu tip isim ve sıfatları yok ki Allah subhanahu o zaman Allah Azze ve Celle'nin övmenin Allah Subhanahu wa Taala'yı övmenin tek bir yolu var. O da ne? İsim ve sıfatlarını bilerek. Heh. İsim var o da isim ve sıfatlardır. İsimlerinizi zikredersin, sıfatlarını zikredersin. Ne yaparsın? Översin Allah Subhanahu wa Taala'yı. Tamam? Şimdi dikkat et akı. <gülüyor> i̇şte bundan dolayı hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin bütün ve sıfat, isim ve sıfatlarını bilmediği için hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin İsim ve sıfatlarını bilmediği için hakkıyla övebilecek midir? Övemeyecektir. Evet. Çünkü bilmediği isimler var nasıl övsün onlarla? bilmediği sıfatlar var nasıl övsün onlarla? Övebilecek midir? Evet. Övemeyecektir. Allah'ı hakkıyla övemeyince, Allah'a hak ettiği kadarıyla ibadet edememiş olacaktır. Doğru mu? Çünkü övmek, çünkü övmek Allah'ı subhanehu ve teala'ya övmek büyük ibadetlerden. Sen her isminin sıfatını bilmeyince hakkıyla ne yapamayacaksın? Övemeyeceksin. Bana desem ki sen benim hakkıyla bütün özelliklerimi say. Diyelim ki benim sesim çok güzel. Ben çok yakışıklı bir insanım. Çok mutlakıyım. Ondan sonra çok hızlı koşuyorum. Özelliklerim. Güzel silah kullanırım. Tamam. Ve altı tane özelliğim var. Bu altı özelliğimden sen diyelim ki üç tanesini biliyorsun. Ondan başka hiçbir özelliğimi bilmiyorsun. Nasıl beni hakkıyla öveceksin? Ha? Ölebilir misin? Hakkıyla övemeyince de hakkıyla ibadet edemezsin Allah subhanehu ve teala. Çünkü Allah subhanehu ve teala ya ibadet, et, ya ibadet çeşitlerinden bir tanesi de nedir? Allah subhanehu ve teala'yına övmek. Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Rahim. Bak bunların hepsi övmektir Allah subhanehu ve teala. Tamam mı? Çünkü Allah azze ve 99'dan zaten ne? Çok ismi var, daha çok ismi var. Bu maruf, bu ileride gelecek. Ehl-i sünnete göre Allah'ın isimleri 99'dan ne? daha çoktur tamam mı? bu ileride gelecek inşallah ve bu isimlerin bir bir kısmı hadiste geçtiği üzere gay biliminde saklıdır bunlar hepsi gelecek tamam işte bu gay biliminde sakladığı isimleri bilmediğimiz için bu isimleri sayarak Allah'ı ne yapamayacağız övemeyeceğiz yine bu isimler gay biliminde saklı tutu, tuttuğu yani gay biliminde saklı tuttuğu isimleri bilmediğimiz için bu isimlerin altındaki sıfatları da bilemeyeceğiz doğru mu Doğru. Çünkü her isim bir sıfata delalet eder. Değil mi? Otomatikmen Allah Subhanahu ve teala'nın gay biliminde sakladığı isimleri bilmiyoruz ya, biz otomatikmen neyi de bilmemiş oluyoruz bunun yanında? O isimlerin altındaki sıfatı da bilmemiş oluyoruz. Değil mi? Çünkü biliyorsun Allah Subhanahu ve teala'nın ne dedik bütün isimleri sıfatlara delalet eder. İşte bu durum böyle olunca, yani Allah azze ve celle'nin birçok sıfatını biz bilmeyince, bu sıfatları zikrederek Allah'ı övemiyoruz. Övemeyince de Allah'a hak ettiği kamil bir ibadeti yapamıyoruz. Tamam. Peki şimdi akıyım. Buraya kadar anladıktan sonra. Dikkat et. <gülüyor> yani İbni Hüseyin'in şu sözünün kastı ne o zaman? Ne demişti Hüseyin'in? Ancak Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında bir ilme sahip olan kişi Allah'a kamil bir şekilde ibadet edebilir. Demek ki bilen ne yaparmış? Kamil bir şekilde ibadet edermiş. Ama biz ne dedik az önce? Kimse Allah'a hak ettiği kadarıyla ne? Kamil bir ibadet yapamaz. Şimdi dikkat et o lafızla bu lafız arasında fark var. Eğer ağzından çıkan lafızlara dikkat edersen yakalarsın. Ne diyorum bak dikkat et. Kimse Allah'a Allah'ın hak ettiği kadar kamil bir ibadet yapamaz. Yoksa Allah'ın istediği kadar demiyorum. Çünkü Allah kullardan belli bir sınır ister. Hatta belli bir sınırdan sonra fazlasını yapmaya ibadet demez. Yasaklar. Nebis-i Selim yasakladığı gibi. O yüzden Allah'ın istediği kamil bir ibadeti yapamaz demiyorum. Peygamberler yapıyor onu. Neyi yapamayız biz? O peygamberler veya biz neyi yapamayız? Allah'ın hak ettiği kadar kamil bir ibadet. Yani şöyle bir dinde şöyle bir meşhur olsaydı istediğiniz kadar ibadet yapabilirsiniz serbest. Buna rağmen kişi ne yaparsa yapsın Allah'ın hak ettiği kadar yapabilir mi? Yapamaz. yapamaz. En basit olarak ne deriz? Bazı isimlerini bilemeyecektir ve o isimlerle övemeyecektir. Ondan mahrum kalacaktır. Ve hak ettiği kadar ne? İbadet edemeyecektir. Bunu anladık. Peki o zaman Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın e, buradaki kastı ne? İbn-i Rahimullah'ın buradaki kastı Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında ilme sahip olan kişi meşru olan yani dinen istenen, kastımız o, dinen istenen kadar Kamil, tam bir ibadet yapabilir. Yoksa Allah'ın hak ettiği kadar değil. Bu da şu durakı. Allah subhanehu ve teala bize dinen yapmamız gereken bazı şeyleri yani dinen yapmamız gereken şeyleri yapmamız gereken ibadetleri bildirmiştir. Doğru mu? Bize tayin etmiştir. Biz ne deriz? El ibadetü tevkifiyetun ibadet nedir? Dondurulmuştur. Dondurulmuştur. Dünkü derste vardın sen. El ibadetü <gülüyor> Tevkifiyetun ibadet nedir? Dondurulmuştur. Eşyada ise tamzıdır tersi. Mesela biz ne deriz? <Eşyada>, el aslu fil eşyai el ibadetu. Eşyada aslı olan nedir? İbahedir. Bahadır. Bu kayda. Eşyada aslı olan ibahedir ne demek? Yani eşya şeyler demek burada. Her şey mübahtır. Her şey helaldir. Ancak haramlılığına delil olması müstesna. Yani bir insan dese ki hayır Helal olduğuna delil lazım. Bu cahilin söyleyeceği bir şeydir. Böyle bir şey yok. Ne bizim alimlerimizde var, ne mezhep var, ne helü sünnette var, ne de 1400 senedir aklı başı bir ilim ehlinde var bu. Helallere delil aranması Neye delil aranır? Haramlara. Haramlar. Haramlar. Çünkü helalde, esyada eşyada asılan nedir? Helaldir. Şimdi ben kalemi demin şimdi konuşurken şöyle bir vuruş yaptım. Kur'an'dan sünnetten bul bakayım şöyle vurmanın caiz olduğunu. Bak şimdi kafanı sallıyorsun bana. Bul bakayım delil kafanı sallamanın caiz olduğunu helal olduğuna. Tahtada yazıyoruz, yazıyoruz. Tahta kullanmanın helal olduğuna delil bu. Ses kaydedici kullanıyoruz. Delil bu. Kamera kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Delil bu. Helal biz olduğuna. Biz her şeyi insanlar için helal... E, biz her şeyi insanlar için yarattık. O yüzden Ehl-i Sünnet kaydaya koymuştur ne? Halakalekum ma fil ardı cemia. O yeryüzünde her şeyi Sizin için yaratmıştır. İşte bu ve buna benzer ayetlerden alimler istilal etmiştir. Her şey helaldir. <gülüyor> asrı fi eşya ibah. Kaç dakikamız var? 32 dakikamız var daha. Eşyada asıl olan nedir? İbahadır. Eş ya da asıl olan ibahadır. İbadette delerde olan olmasıdır. Eşyada asıl olan ibahadır. Şimdi bu eşya şeyler demek her şey. İbaha helal diyelim buna. Helal diyelim. İbaha, Eş, eşya, ibaha yani, mübahtır. Eşyada asıl olan nedir? İbahadır. Yani eşyada aslen her şey nedir? Mübahtır. Neden? Çünkü bu kaydı alimler nereden almış? Mesela خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْعَرْضِ جَمِيلًا O, yeryüzündeki her şeyi yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Şimdi sadece bu kaydeyi helal bu kaydeyle, bu kaydeye göre zina yapmak helal, içki içmek helal, adam dövmek helal, gaz helal, hırsızlık helal, harama bakmak helal, hepsi helal. Neden? Eşyada asıl olan nedir? E bu kayda doğru mu? Doğru. Yüzde yüz doğru. Hı? Yüzde yüz doğru. Ama istisnasıyla ile beraber doğru. Delil. Halakalekum manfil ardı cemiyat. Her şey sizin için yarattı. Eğer biz tek tek helalliğe delil arasak. Bir trilyon adet ayet olsa yeter mi? Yetmez. Yetmez. Her şeye delil ara helal. Delil ara helal. Adam kaşınık, başını kaşıdı. Var mı delil helal olduğunu? Sonu gelir mi bunun? Gelmez. Gelmez. Ancak ney? istisna. Şimdi herhangi bir fiil, kötü bir fiil, zina. Zinaya hemen bu kaydayı vuruyorsun. Bu kaydaya göre helal mi zina? Helal. Ancak nedir? Ancak ney dedik? Haramına delil gelenler hariç. eşyada aslı olandan bahsediyoruz. Aslen helaldir. Ancak haramına delil olanlar nedir? Hariç. Hariç. O yüzden bakıyoruz. Zinayı bu kaydaya vurduk. Helal. Peki, zina hakkında haramlık var mı? Var. Var. O zaman bu kaydenin dışına çıktı. He? Hırsızlık. Bakıyoruz bu kaydeye göre helal. Z e, e, haramına delil var mı? Var. Bu kaydenin dışına çıktı. Bakıyoruz ki şu keçeli kalemle yazı yazmak bu kaydeye göre helal mi? Helal. helal. Bakıyoruz ki haramına delil var mı? Yok. Yok. O zaman kaydenin içinde kaldı. Tamam? Burayı anladık. Şimdi ibadette ise tam tersidir akı. İbadetlerde ise nedir? Antersi. Asılların tevkifli olması, dondurulmuş olması. Yani hiç kimse ben şurada bir havuz var, 7 metrekare. Ben namazı şöyle kılacağım. Öğle namazında 4 kere gidip yüzerek karşıya gidip geleceğim. İkinde 4 kere, akşamda 3 kere yatsıda 4 kere, sabahda 2 kere karşıya gidip geleceğim ve bunları rekat olarak sayacağım, yüzeceğim. Ve bana delil getirin ki yüzerek namaz olmaz. Kur'an'dan sonra Böyle bir şey olmaz. Tamam? Çünkü ibadette tam tersidir. Bu kaydının tam tersidir. İbadette yapan delil getirir. Yani mesela bugün diyelim ki birisi zincirliyor kendisini. Sırtından, şurasından, burasından kanlar geliyor. İbadet adı altında. Diyorsun ki böyle yapma. Diyor diyor ki neden yapmayayım? Neden yapmayayım böyle? İbadet e diyor becim. ki niye yani neden böyle yapmayayım dediğinde onun üzerine bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, getir bakayım bana bir delil, zincir vurmanın yasak olduğuna dair veya zincir vurarak ibadet olmayacağına dair delil getir. Deriz ki hayır. Eğer sen ona ibadet diyorsan sen delil getireceksin. Çünkü ibadetlerde asıl olan tevkifi olmasıdır, dondurulmuş. Yani din, Kur'an ve sünnet bunu dondurmuş, sınırları bildirmiş. Anladık? Hı, sınırları ne yapmış Kur'an ve sünnet? sınırları bildirmiş. Bu, mesela bu hangi delilden alınmış? Birçok delil Kur'an ve Sünnet. En meşhurlarından işte Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi ne diyor? Kim bizim işimizde olmayan, bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse ortaya koyarsa ne? O reddolunur. O yüzden o adam herhangi bir ibadet adı altında bir şey getirdiği zaman deriz ki bak, kim bir şey ihdas ederse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e göre o reddolunur. Eğer sen bunu ihdast mı ettin, yani ortaya mı çıkardın yoksa dinde mi var bu? Eğer dinde var diyorsa getir Kur'an'dan, sünnetten derini. Yoksa o ne olur? Evet, tamam. Red olur. Şimdi bak, bu kaydaya yakaladıktan sonra mevzumuza dönelim. Şimdi, İbni Huseymi'nin hiç kimse Allah ancak kişi isim sıfatları, isim sıfat ilimini bilerek Allah ve teala'ya kamil bir şekilde ibadet eder. Buradaki kastı ne Dedik ki. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları hakkında ilmi, ilme sahip olan kişi, meşru olan, yani ne? Dinen istenen kadar kamil bir ibadet yapabilir ancak. Tamam Yoksa Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kadar değil. Bu da şu duraklığı. Allah Azze ve Celle bize ne? Dinen yapmamız gereken şeyleri, yani yapmamız gereken ibadetlerini Bildirmiştir. Her kim ibadetleri yerine getirirse, Allah'ın istediği tam, kamil ibadeti yerine getirmiş olur. Allah'ın istediği, hak ettiği değil. Çünkü kimse Allah'ın hak ettiği, Allah subhanehu ve teala o kadar azimdir, yücedir ki, kimse o azimliğin, yüceliğin hakkını veremez. Vermesi abes olur, saçma olur. Çünkü bir insanın değerinin sınırı olacak ki, sen o sınıra erişebilesin. Allah subhanehu ve teala'nın değerini biz ölçemeyiz. وَمَا قَدْرُ اللّٰهَ hakkı kadri. Allah hakkıyla takdir edemezler. Bu herkes için geçerli. Birileri edemedi, Müslümanlar için de edemezler olur. Anladın Anlıyoruz. Şimdi e, zaten Allah Sübhanehu ve Teala demiyor mu? El yevme lekum dinekum <gülüyor> ve etmemtu aleykum nimeti ve radıydu lekum İslam'ı dine. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamam erdirdim. Kemal erdirdim. Doğru mu? O zaman bu dini yaparsan kamil ibadet yapmış olursun anladın olayı yakaladın. Evet. Ben bugün sizin dininizi kemal erdirdim. Sen de bu dini yaparsan Allah'ın istediği kemaliyeti yapmış olursun. Sadece hak ettiği kemaliyet yapamazsın. Yakaldık burayı. O yüzden diyoruz ki kul için kemal olan şey nedir? Gücünün yaptığın yettiğini yapmasıdır. Bu yüzden zaten Allah Sübhanu ve Teala ne buyuruyor? La yukellifu Allahu nefsen illa vusaha. Allah zevalle hiçbir nefsin hiç hiçbir nefsi takatinin dışında mükellef kılmaz. Tamam. O yüzden zaten Allah Subhanahu ve teala'nın bizden istediği ona hak edeceği kadar ibadet etmemiz değil ki. Çünkü buna gücümüz yetmez. Bu ayet onu engelliyor zaten. Allah hiçbir nefse gücünün yettiği dışında bir şeyi mükellef kılmaz. Tamam. Şimdi burada bir bu söylediklerimize bir mulhak olarak ek olarak şunları da söyleyelim. Bak. Şimdi İsim sıfatları bilmenin önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anladık değil mi? Şuraya kadar. Sebebini. Ancak aksi yönde baktığımızda da olay çok önemli, bahim. Yani ne demek bu? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bilmeyen kişi şirk koşabilir. Çünkü bazen kişi sıfatları ayırt edemezse, eğer kişi bazen sıfatları ayırt edemezse, yani bu ilmi bilmezse, Allah'ın ne yapar? Sıfatlarına dua eder. Kişi eğer isim sıfat ilmini bilmezse, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerini bilmezse, bazen farkına varmadan Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına dua eder. Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına da dua etmek şirktir. Tam emin değilim, müteekkid olduktan sonra inşallah ee, fırsat bulursam bakarsam e, emin olarak söylerim. Aklımda olduğu kadarıyla Şeyh Hulusi'lem İbni Teymiye bunda da Allah Subhanahu Wa Taala'nın sıfatlarına dua etmek şittir. İşte kişi isim sıfat ilmini bilmezse yanlışlıkla duasına ne yapar? Ne yapar? Kadar. E, e, duasına şirk kadar. <gülüyor> Sıfatından ister ve duasına şirk kadar kişi. Yani mesela ey Allah'ın eli bana yardım et diyemezsin. Ey Allah'ın rahmeti beni bağışla diyemezsin. Bunlar hepsi şirk. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatına dua eden Allah'tan direk istememiştir. Sadece sıfatlarından bir tanesine yönelmiştir. Halbuki Allah bize sıfatlarından bir tanesine değil, kendisine, direkt kendisine. Allah'ın sıfatları Allah'ın Allah'a aittir zaten. O ayrı bilmiyoruz. Ama sen el, el dediğinde, e burada şimdi Allah subhanahu gözü de var, e rahmeti de var. Oldu mu şimdi? Ama Allah dediğin zaman tabir sahilse bir bütün. Yani biz cüzleri ayrılma manasında söylemiyoruz. Sırf olayı takrip etme, yakınlaştırma babında söylüyoruz tamam mı? O yüzden bu kadar önemli. Bundan dolayı alimler diyor ki isimlere dua edilir. İsimlere dua edilir. Sıfatlar ise kendisiyle dua edinilir. Bak bu cümleyi iyi yakalaman lazım, etmen lazım. İsimlere ne yapılır? Dua, dua, dua edilir. Evet. <gülüyor> Sıfatlar ise kendisiyle ne? Dua edinilir. Yani şu ahir. İsimlere dua edersin. İsimlere direkt dua edersin. Neden? Çünkü sen Ya Rahman dediğinde direkt Allah'ın kendisidir değil mi? Ya Rahman beni bağışla. Bak bir isim. Ya Razzak bana rızık ver. Bak bir isim. Değil mi? Ya Fettah bana hayır kapılarını aç. Bak ne? Bir isim. Değil mi? Ya Rab beni bağışla. Bak bir isim. İsimlere o zaman isimlere direkt dua edersin. Ancak sıfatlara dua etmezsin. Yani ya Allah'ın eli, ya Allah'ın rahmeti, ya Allah'ın izzeti, ya Allah'ın ilmi diyemezsin. Anladın buraya yakaladım. <gülüyor> yani isimlerden Allah'a dua ederiz. Bak Allah'ın Allah'a Allah'ın isimlerine dualetir. Yani isimlerine direkt yöneldir. Sıfatlar ise yani eee sıfatlarla ise ne yapılır? Kendisiyle dua edilir. Yani sıfatların kendisiyle dua edilir. Yani ne demek mesela? Bundan dolayı mesela Nebi'sasen duasında ne der? Ya Hayyu Ya Kayyum. Bak şimdi bunu yakala son 10 dakika kala söyledi. Daha 20 dakika var. Şuna bak. Neyse sen Allah ana muta isim sıfatların okuyup öğrendiği zaman vallahi huzur buluyor. Eee bir rahmeti kemiliyor. Şimdi ne diyor? Bu ne bir Selim duasından buyurun. Bak şimdi. Ya hayyu ya kayyum. Bu hay ne? Allah Subhanahu Teala'nın isimlerinden. Diri olma. Kayyum ne? İsimlerinden. Nefsiyle kayyum olan başkalarını ayakta tutan demek. Önemli değil şimdi bunu tefsirleri. İleride gelir. Hay, kayyum. Hay. İsmi. Kayyum. Bunlar ne? Allah Subhanahu Teala'nın Tamam. Şimdi bak. Bu deney rahmet sıfat. Bu da yardım isteme, tamam? Bak şimdi. Ne bir sasalım ne diyor? Ya hayyu ya kayyum. Kime yöneliyor? Allah. Allah'ın isimlerine ne dedik? Biz isimlere dua edilir, yönelilir. Çünkü isim Allah'ın kendisidir zaten. İsiminizi zikrettiğin zaman Allah'ın direk kendisi den bahsetmiş oluyorsun, tamam? Sonra ne diyor? Bak, sıfata geliyor. Bir rahmetike estağfıso. Rahmetinle ne yaparım? İstiqasede bulunuyor. Rahmet ne? Sıfat. Biz ne dedik? İsimlere yönelilir, sıfatlarla istenir. Araya vesile koyarsın sıfatı yani. Şimdi ne biliyorsam? isimlere yöneldi. Araya ne koydu? Sıfat. Sıfat koydu. Sıfatla dua etti. Yani ey Allah'ın rahmeti, senden yardım istiyorum demedi. Ne dedi? Ey Allah, ey hay, ey kayyum, rahmetinle istiyorum. Ey Allah'ın rahmeti senden istiyorum demiyor. Anladın mı? Bak Türkçe mantıkla iyi bak. Bir daha oraya tekrarlayayım. Gerçi bu biraz, yani her zaman Anladın söylediğim mı? gibi gıcık bir huyumdur. Yatarım bunu. Bu iyi oluyor. Tekrarlanma. Bak şimdi. Ya hayyü ya kayyum. İki isim. Biz ne dedik? Söyle bakayım kaydı. İsimlere. İsimlere yönelir isimlere yönelir isimlerden yani ne yapılır istenir dua edilir Hayır. değil mi Burada öyle yapmış Nebi ama sıfatlar ne sıfatlardan istenir mi diyoruz biz yoksa sıfatlarla istenir mi diyoruz sıfatlarla, sıfatlarla istenir. istenir Türkçedeki bu Türkçe mantıkla yakaladın değil mi olayı şimdi buna bakalım akıma ah, biraz yani isimlere yönelirler yoksa isimlerle mi Allah'a yöneliyor yoksa isim şimdi şöyle isimlere yönelirsin çünkü isim dediğin zaman Allah'a yönelmiş oluyorsun zaten. Tamam? İsimler, isimlere yönelilir daha hoş aslında. İnce mantıkla düşünsen daha hoş. İsimlerle yönelir sanki isimleri de böyle araya vesile. O ayrı, vesile koymak ayrı. Zaten isimleri araya vesile koyarsın. Ancak isimlere yöneldiğin zaman, mesela Rahman dediğin zaman, Allah değil mi? Rahman. Rahim dediğin zaman Allah değil mi? Mesela beni düşün. Benim ismim Yılmaz. Bir ismim Künye diyelim, Ebu Zerka. Bir de diyelim ki bir göbek adam var mesela ne diyen? barış sen dediğin zaman barış kimi kastettin beni desen ki Ebu Zerka kimi kastettin? Yine E Ebu Zerka dediğin zaman su ver bana kime yöneldin İsmime yöneldin değil mi? Ama o isim benim yani Ey barış bana su ver benim bak hangi isminin sayarsan say, eğer o isim varsa isme yöneliyorsun sen ama ya isme dua ediyorsun ismi çağırıyorsun demek yani ismi çağırıyorsun. Çünkü isim Allah'ın kendisidir. Tamam mı? O isim Müsemmi mevzu bu ince tavsilli mevzu. O konumuz değil tam. Ama sıfatlarla ne yapılır? İstenilir. Burayı anladık. Ha. Bak bir Selem demiyor. Rahmetinle istiyorum demiyor. Şey, e, pardon. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ne diyor? Ey Allah rahmetinle senden istiyorum. Tamam. Araya vesile koyuyor. Bundan dolayı zaten biz ehl sünnet olarak ne diyoruz? Tevessül olayı var. Tevessül üç kısımdır bizde. Meşru olan tevessül. Diğerleri bidattır. Amellerle tevessül. Kişi salih amellerini araya vesile koyar. Güzel bir amel işlemiştir. Başına bir sıkıntı vardır. O sıkıntının kalkması için güzel amellerini araya vesile koyar. Ya Rabbi ben böyle böyle yapmıştım. Eğer senin katında makbulse benden bu sıkıntıyı gider. Ya da işte salih insanın duasıyla tevessül edersin. Gidersin onun yanına. Müslüman, zahiren, mutlaki bir insandır. Cami imamın, mahalledeki cami imamın. Hocam bir sıkıntı var, bana Allah için dua edin. Ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. Sari insanların duasını. Bir deney isim ve sıfatlarla. Bak işte bizim, işte burada söz konusu olan da bu zaten. Sıfatlarla ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. İsimleri de araya vesile koyarsın. Ama sadece arasında ince bir fark var. İsimlerden, i̇simlere yönelirsin. Sıfatlarla ise istersin. O yüzden mesela makama uygun dua edersin. Birazdan şey Hüseyin'in lafzu gelecek. Hı. Makama uygun dersin. Başına bir sıkıntı geldiğinde ey azabı şiddetli olan bana yardım et demezsin. Uygun değil. Ne dersin? Ya Fettah. Sıkıntıyı aç. Açmaktır çünkü. Bir rızık istediğinde ya rızak. Rızık ver. Bağışlanma istediğinde ya gafur bağışlayan. Bana beni bağışla. Anladın mı? Ey azabı şiddetli olan bana rahmet et. Hoş değil. Tamam her ne kadar haram demiyorsak da, caizil demiyorsak da, makama uygundur genelde bir Saslim'in. Bu çok aslında ince bir nokta. Buna hiç girmeyelim. Çünkü Kur'an'da bazı alimler işsizler noktası çıkarıyor. Yani alakulli her oraya girmiyoruz. Belki ileride oraya gireriz. Tamam. Şimdi burayı anladık buraya kadar. İbn-i sözüne kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyordu Rahime Allah? فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَتُمْ وَاَهَمِّيَّتُهُ عَزِيمَتُمْ İsim sıfatların dindeki konumu nedir çok yücedir ehemmiyeti ise çok yüksektir azimdir. ve la yumkinu ahadan an yaubudallah ala el vecih el ekmel hatta yekuna ala ilmin bi esmaillah taala ve sifatihi li ala yani hiç kimse kamil bir şekilde kamil bir vecihle ta ki Allah subhanehu ve teala'nın isim ve sıfatlarını bilinceye kadar kamil bir şekilde ibadet etmesini mümkün değildir. Basiretli bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. Allah Subhanahu ve teala ne buyurmuştu zaten? En güzel isimler Allah'ındır. Onunla ne yapın? Allah'a o isimlerle ne yapın? Dua edin. Demin söylediğimiz gibi. Şimdi onunla dua edin dediğinde o isimlerle hangi dua bu? Hâzâ yeşmelû. Diyor ki, hâzâ dua duâ'al mes'eleti ve duâ'al ibadet. Allah'a o isimlerle dua edin. Diyor ya Allah subhanahu ta'ala. Buradaki dua hem istek duasını kapsar hem de ne? ibadet duasını kapsar. Şimdi dua iki kısma ayrılır. Birincisi istek, i̇stek duası. duası. ikincisi ibadet evet. duası. Şimdi istek duası ne? İstersin Allah subhanahu ta'ala ya Rabbi bana ev ver, arabe ver, cennetini nasip eyle, kabir azabından koru vesaire. Dua edersin Allah subhanahu ta'ala. Buna ne denir? İstek duası. Açarsın elini, dua istersin. Şimdi bir de ibadet duası var. Ne yaparsın? Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin, hacca gidersin. Aslında senin e, lisanu halin, yani o fiillerin neyi ifade ediyor aslında? Sen o fiilleri neden istiyorsun, neden yapıyorsun? Cehenneminden kurtulmak için, cennetine girmek için, Allah'ın magfretini ne yapmak için? Kazanmak için yapıyorsun sen onu. O yüzden buna da ibadet duası denir. Yani ibadet yaparak aslında sen bir şey istiyorsun. Dille söylemiyorsun onu ama... Kalbinde o var zaten. Namazı kılıyorsun, kalbinde cennete girmek var. Allah'ın azabından uzaklaşmak var. Hı hı. Tamam O yüzden dua bu manada iki ayrılır. istek duası, ibadet duası. Şimdi bunlardan biri diğerini gerektirir. Bak bu iki cümle kuracağım, buraya laf dikkat et. Bunlardan her biri diğerini gerektirir. Ne demek? Şimdi her istek duası yapan bir insan ibadet etmiş midir, etmemiş midir? Etmiştir. Etmiştir. Neden? Çünkü dua -dua, ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. O yüzden birbirini gerektirir. Değil mi? Hadiste dediği gibi. Aynı şekilde ibadet duası yapmak, istek duasını ne yapar? İçerir. Bak şimdi. Bu ikinci cümle. Aynı şekilde ibadet duasına yapmak, istek duasını ne yapar? İçerir. İçerir. Çünkü ibadet yapan bu insan, ibadetiyle ne? ne? Cenneti istiyor, bağışlanma istiyor. İçeriyor yani bunu buraya da anladık <gülüyor> sonra Rahimullah ne diyor Ebü Nasımin? Fadıga ul mesele istek duası şudur diyor: "An tattak deme beni yedi metslobük'e min ismâ ilâhi taâla, ma ykunu münasipen." Diyor ki isteğinin önüne ne isteyeceksen Allah Subhânahu ve Taala'nın isimlerinden münasip olan bir tanesini geçirirsin isteğinin önüne. Rızık isteyeceksin orası istemenin önüne neyi geçirirsin? Allah Subhanahu ve Teala'nın münasip olan isimlerinden. Yani mesela rızık isteyeceksen neye geçirirsin? Rezzak Bunun gibi. Mislou, mislu mislu en diyor. Şu aynı şunun deme, şunun demen gibi diyor. Ya gafur, اغفر لي. Ey gafur, ey başlayan beni başla. Ya rahim erhamni. Ey rahmet eden bana merhamet eyle. Ya hafiz ihfazni. Ey hafız, hafiz yani ey koruyan, gözetleyen, beni ne yap? Koru. Tamam. Ve nahru zalik ve buna benzer ibadet, dua edersin. İkincisi ise duaul ibadet, ibadet duasıdır diyor. En te taala bi teala bimuktada hazihil esmâ. Yani bu isimlerin gereğince Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmak? İbadet etmektir. İbadet duası. Yani mesela, tegûmu bit tevbeti ileyhi. Allah subhanehu ve teala'ya tövbeye kalktığında ne dersin? Tevbe kalkarsın mesela sen niçin? Li'ennehu tevbe. Çünkü o tövbeleri kabul edendir, tevvaptır. Anladın? Hı Ve tezkuruhu bi Dilinle onu ne yaparsın? Zikredersin. Li'ennehu semi'. Çünkü ne? O duyandır. O duyuyor. Sen onu zikredersin çünkü o duyandır. Tamam? Cetabbedu lehu bi jawarihi ken. Ağızlarınla, uzuvlarınla ona ne yaparsın? Amel edersin lennahu'l basir çünkü o görendir. Wa takhsha fi's sırda ondan korkarsın lennahu'l latiful habir çünkü o latif kabirdir. habirdir. El habir el habirin manası yani yani bi bawatini'l umur yani böyle işlerin gizlilerini bilen demek içten korkarsın, sırdan korkarsın ondan, sırdan korkarsın ondan, kalben ondan korkarsın. Neden? Çünkü o natiftir. He? <gülüyor> Sonra diyor ki Rahimullah devam eden ve min ajli e, menziletihi hâzihi işte bu konumundan dolayı diyor isim sıfatların. Bak bu mukalp mi? Bu konumundan dolayı neden şimdi bu kitabı yazmış onu söylüyor. Son cümle burada kuruyor. Diyor ki ve min ajli menziletihi hâzihi isim sıfatların bu konumundan dolayı ve min ajli kelamin nas fihi bil hak bazen insan bazen de insanların bu konuda bu mevzu etrafında hak ile konuştuklarından ve bil batin nashi anil cehl ve taassub taratan ukhra ve bazen de cehalet ve taassubtan ortaya çıkan yayılan söylemlerinden dolayı ahbepte an ekteb fihi ma tayassara min al o yüzden bana kolay gelen veya böyle uygun ne yaptım burada kaideleri ne yaptım yazmayı uygun gördüm diyor kitapta Raciyen minallahi taala allah allah azze ve celle'den şunu umarak en yecale ameli halisen amelimi halis kılmasını ney hal kendi <gülüşen> vecihine halis kılmasını umud ederek مُوَافِقَنْ لِمَرْضَاتِهِ Ve onun rızasına muvafakat ederek نَافِعَنْ لِعِبَادِهِ Ve kullarına faydalı olsun diye. Ben bunu diyor yazdım. Sonra en sonda diyor ki وَسَمَّيْتُهُ Ve kitabı şöyle isimlendirdim. الْقَوَائِدُ الْمُسْلَى فِي سِفَاتِ اللّٰهِ ve وَاَسْمَاءِ الْحُسْنَى Şimdi son olarak şunu da diyelim. 8 dakika kaldı bu arada. Tamam. İsim sıfat konusu o kadar önemli ki çünkü zaten Allah subhanehu ve en izzetli bir varlıkla alakalı. Allah subhanehu ve teala. Yani o kadar önemli ki bunu fıkh etmek kişiyi bu bapta ne yapar? Muvahhit kılar. Muvahhitler sınıfına sokar. Bundan dolayı alimler diyor ki, Ennel cehmiyete ya'budûne ademe. Cehmiyeler, bak cümleye dikkat et. Bunu bazı ilim kullanır. Ennel cehmiyete. Ya ubuduna ademe vel mushabbehu ya ubuduna saneme. En cehmiyye ya ubuduna adamen vel mushabbehu ya ubuduna sanamen. ademe taparlar, yokluğa. Neden? Allah'ın eli yok, ilmi yok, gözü yok. Ee, hiçbir şey yok. Rahmeti yok, azabı yok, hiçbir şey yok, hiçbir sıfatı yok. Var ölü ölü değil, diri değil, hiçbir şey yok. Neye taptılar o zaman bunlar? Yokla Yok de daha iyi. Doğru mu? Ha, o yüzden Ehl-i Sünnet ne diyor? Ennel cehmiyete ya'buduna ademen. Cehmiye yokluğa tapıyor. Vel muşebbihetu ya'buduna sanemen. Müşebbiheler de saneme tapıyor. Puta. Neden? E çünkü Allah'ın eli benim elim gibi. Yani bir heykel tıraş burada bir tane put yapsa, saneme yapsa, bir put yapsa, bir el yapsa insan eline benzeyen. Bu müşebbihelerin bir kısmına göre de ne olmuş oldu? Allah'ın eli onun eline benzemiş oldu çünkü. Onlar diyor. Ya. Ama tabii bu biraz tafsili bir mesele. Allah Sübhanu ve Teala diyor ki bir kavme kin duymanız bir kavme kin duymanız size adaletsizlikten uzaklaştırmaz. Biz şimdi adil olacağız. Hiçbir taife yok ki İslam'da taife olarak Allah'ın eli tam bizim elimiz gibidir desin. Biz bunları mesela bazen derslerde, bunlar ortamlarda söyleniyor. Ders işlenirken işte müşebbihler diyormuş ki Allah'ın eli benim elim gibi bu adalet değil. Hiçbir taife yok ki İslam'da. Allahu alem. Bu benim şu ana kadar e, tecrübe ettiğim, anladığım, hatalı olabilirim. Ancak Allahu alem. Hiçbir taybe gelmemiştir ki İslam'da, hiçbir fırka İslam'da altında, Ehl-i Sünnet'e hiçbir muhalif, hiçbir fırka gelmemiştir ki Allah'ın eli aynen benim elim gibidir desin ve aynen insanların eli gibidir. Desin. Sadece bazı yönlerde teşbih yapıyorlar. Ama alimler onlardan sakındırmak için ki zaten alimler adaletlidir. Bunda da beyan ederler. Bu cümlenin yanında. Eksik bırakmazlar. Müşebih'in o kavmine göre onlar da ne? Puta tapıyorlar. Ve ba'du tavaif. Sonra ayinler devam ediyor. Ve ba'du tavaifu ya'budûne kulle şey. Bazı tayfeler de ne? Her şeyi tapıyorlar. Neden? Çünkü Allah her yerde. Burada da Allah. Koltukta da Allah. Yukarıda da Allah. Haşa. Her yerde de Allah. O zaman her şey Allah. O zaman her şeye tapıyorlar. O zaman üç sınıf oldu. Cehmiye kime tapıyor? Yokluğa. Yokluğa. Müşebbihe puta. puta. Bazı taifeler her şey. Her şey. Bunların bir kısmı Cehmiye'nin bir kısmıdır. Bir kısmı başka taifelerdir. Onlar isimlendirmeye gerek yok. Vel muvahhidûne tevhid ehlide la ya'budûna illallah اِلَّ azze ve celle. Muvahhidler sadece Allah subhanehu wa teala'ya tapıyorlar. E, ibadet ediyorlar. İşte bu dersimizde kitabın zaten mukaddeme kısmı yani ön sözünü şerh etmiş olduk elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren birinci kaydaya giriş yaparak kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.